FM Hasbihal programındasınız. Bir haftalık aradan sonra program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Geçtiğimiz haftayı güzel geçirdiğiniz umut ederek bu haftanın başlangıcında yine çok keyifli bir sohbeti gerçekleştirmek üzere stüdyomuzda çok özel bir konuğumuzda sizinle beraberiz. Adından da anlaşılacağı üzere programımız içerisinde hasbihal ediyoruz. Güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Hem sizlerin katılımıyla hem konuklarımızın katılımı ve yardımlarıyla. Bugün benim için çok çok değerli bir dost bir arkadaş bir haldeş bir yoldaş hem meslektaşım hem mesleğimde beraber hemen hemen aynı dönemlerde radyoya merhaba dediğimiz bir arkadaşım sevgili Mehtap Meral bizimle beraber ama Mehtapla bugün tabi radyoculuğunun dışında şeyler konuşacağız çünkü onun çok yönlü bir kimlik anlayışı var. Tek bir tane bir şey tutup da onunla yetinmiyor. Mehtap şiir yazıyor, Mehtap beste yapıyor, Mehtap şarkı söylüyor, Mehtap keman çalıyor. Mehtap radyo programları yapıyor. Mehtap her şeyi tuttuğu her şey en azından başarıyla üstesinden geliyor. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Biraz özet olduk. oldu. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söyledin. Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ben öncelikle herkese merhaba. Ee, bizi dinleyenlere selam olsun ee, evet müzisyen kimliğim her zaman biraz daha belki öne çıktı ama bunun yanında hep bununla bağlantılı olduğunu düşündüğüm şeylerle ilgilendim diye düşünüyorum çünkü şiirin içerisinde de müzik var ee, radyo programcılığı da zaten benim için yine içinde müziğin olduğu ve kendimi çok iyi ifade edebildiğimi düşündüğüm alanlardan bir tanesi oldu ee, hepsi de beni besledi sanıyorum biraz bu beni yaptığım işte bu başka başka işler getirdi o yüzden keyifliyim sizleri tanıdım benim ilk şair olarak katıldığım ilk radyo programım, konuk olduğum ilk radyo programım. Çok teşekkür ederim sana davet ettiğin için. Rica ederiz. icabet ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz çok sevgili Mehtap. Ee, tabii Mehtap'la uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Ama bunun yanında Mehtap'ın bir şair yanı var ki arkadaşlar. Elimde tuttuğum bu kitap o şair yanının meyvesi. Kedi mevsimi adını taşıyor. Yasak meyve yayınlarından çıkardığın kitabı... Evet. Ee, Tabii ben şiirlerin olduğunu biliyordum. Özellikle Elif şiirin konusunda seninle de konuşmuştuk. Bir kitap hazırladığını bilmeden ben bu şiiri çok sevmiştim. Şimdi baktığımda da kitabın ilk eseri, ilk şiiri bu. Senin için de özel bir anlam ifade ediyor gibi görünüyor. Evet, yani e, tabii ki her şaire ben kendimi hala şair olarak adletmiyorum ama e, şiiri yazdıran bir şeyler var. Ama geri dönüp baktığınızda e, bazen şiir bittiğinde onun başka şeylere dokunduğunu görüyorsunuz. Hani Elif kelime anlamı olarak birçoğumuz biliyoruz Arap harfi ilk harfi evet. e, ve müzisyen e, tarafım da olduğu için aynı zamanda müzikle la notasına karşılık geliyor. Öyle mi? Evet. Böyle bir anlamı da var Elif'in. Bunların dışında benim için çok özel başka bir anlamı daha var. Çok sevdiğim bir dostuma da aynı zamanda yazdığım bir şiirdi bu. Bu yüzden de Arap alfabesinin ilk harfi ve ilkleri temsil ettiği için kitabında da ilk şiirini Elif olarak düşündüm. Güzel de olduğunu düşünüyorum böyle olmasının. Bence gayet güzel. Ha bir de benim sevdiğim şiir ya <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ondan dolayı ilk de böyle kapı açar açmaz onu görünce çok mutlu oldum ben de Peki e, tabi biraz şair yanından konuşacağız Şiir e, her baba yedin harcı değil aslında Tabi senin hani kendi iç dünyan kendi duygusal tarafın var Müzikle beslenen ruhlarda bu Hı -hı. her zaman vardır Ama çoğu zaman e, o şiirler yazılır ve bir yerlerde kalır Pek böyle ortaya çıkmaz Kitap yapma fikri nereden çıktı ya da nereden doğdu? Ee, ben aslında birçok hani şair arkadaşım belki işte aslında kitap yapmayı düşünmedim diyenler olmuştur içlerinde. Hayır ben ilk şiirimi hani hep söylerler çok eskilerden yani çocukken de şiir e, yazardım hı hı. ve o zamanlar bile hep bir kitap yapma fikri benim hep böyle bir şeyleri toplama fikrim vardı aslında. Bu beni hep e, çok mutlu eden e, yazmam için şarkı söylemem için kamçılayan bir istek oldu. Çünkü insan ne kadar kendi kendine yazarsa bu on ne kadar tatmin ederse etsin mutlu ederse etsin bunları paylaşmak gibi bir arzusu oluyor insan sanın. Hı hı. Ee, ama ta ki bu yıla kadar e, böyle bir girişimde hiç bulunmadım. E, geçen yıl e, böyle bir artık dosyanın oluştuğunu Düşünmeye başladım ve bu yılda sağ olsun sevgili Enver Ercan, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı biliyorsunuz hı hı. ve aynı zamanda Yasak Meyve Yayınları'nda genel yayın yönetmeni. O da, onunla da şiirlerimi paylaştım. Zaten geçen yıl iki ödüle katılmıştım ve onlar dikkate değer görüldü dosyalarım. Yaşar Nabi ayırda ve arkadaş Zekaya Özger şiir ödüllerinde. Hı hı. Ondan sonra evet galiba dedim bunları toplayabilirim artık. Dosya olarak benim de içmesinde bir bütünlüğü olduğunu düşünmeye başladım. Ve insanlarla paylaşmak istedim bunu. Şu anda da çok mutluyum. Yani henüz dağıtımı yapılmadığı kitabımı ben ve işte sizin gibi <gülüyor> dostlarım eline aldılar sadece. Ama ben çok mutluyum. Şu an henüz e, kitap şeylerde değil. Nisan ayında yani e, yarın öbür gün artık kitap evlerinde olacak. Çok güzel. En azından bu promosyon aşamasında bizim ilk programı yapmam benim için son derece sevindirici oldu. De. E, şimdi kitabı tabi incelediğimde... E, çok bölümlü şiirler görüyorum. Elif'le başladığını söylemiştik. Hı hı. Elif de çok bölümlü bir şiir. Evet, 1, 8, 2, 3, 4, görüşüyor. 5 hı hı. diye devam eden bölümleri var. Ve e, Elif'ten sonra da işte e, çeşitli bölümlerle devam ediyor. Aslında çeşitli şiirlerle yine bölüm bölüm devam ediyor. E, yar ile başladık, bitti demişsin mesela bir bölümün ismine. Bir başka bölümün ismine e, çaresizlik insanın dönüp dönüp kendine inanması demişsin Şükrü Başın evet. e, e, bir sözü. Bir şeyler söylemek istiyorum tam burada. Şükrü Baş benim şiirime çok şey katan bir şairdir. Benim çok sevdiğim bir dostum, abim aynı zamanda. Ee, benim şiirimde onun deyimiyle çapak temizlemiştir o çok. Ee, evet yani bir masa başında dört saat oturup benim şiirlerimi beraber çalıştığımızı bilirim. Bana bu vakti ayırmıştır. O yüzden onu da buradan e, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Büyük ihtimalle dinliyor şu anda o da bizi. Evet. Şükrü baş çok önemli. Onun bu dizesini okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Çaresizlik insanın dönüp dönüp kendine inanması. Beni böyle e, çok etkileyen birkaç dize olmuştur hayatımda. Zaten bunları da kitap içerisinde kullandım. Birisi Cemal Süreyya'nın. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey der. Bu dizeyi de ilk okuduğumda e, günlerce bu dizeyle gezdim. Gerçekten uyuyup uyandığımda hep bu dize aklımdaydı. Hı -hı. E, kitabıma da e, Cemal Süreyya'nın bu dizesiyle başladım. Şimdi e, bu uzun şiirlerde ben dokundum ya e, aslında onu da soracağım bu o, bölünmeler neden var kitapta yani bu şey midir hani e, ayrı ayrı duyguların bir birleşimi midir bütün şiiri, şiiri bütünleştiren ee, sayfa bölünmelerini mi? Hayır hayır şeyler mesela Elif 1 diye başlıyor Hı. sonra Elif 2 diye devam e, onlar ediyor. Onlar ayrı zamanlarda yazılılar aslında. Ee, yani farklı zamanlarda yazdığım aslında Bütünlüğü olan ama başka zamanlarda yazılmış şiirler. Hı hı. E, hepsi de ayrı birer şiir. Okay. E, ama Elif Bütünlüğü'nün içerisinde onlarda yani... E... Yani bu başlık adı altında evet. farklı zamanlarda yazılmış. E... Ama ve... aynı duyguyla yazılmış. Aynen öyle. E... En azından bu zamanları ya da şiirleri ya da o bölümleri ayırmak için kullandığın şeyler demek ki. Peki e, tabii bunun dışında başka şiirler var ve ben e, senden az, açıkçası şiir de dinlemek isterim. E, böyle hazırlıksız e, olmasını istemezdim ama e, alışkın olman lazım. Evet, ben... Madem ilk program seviyorum <gülüyor> bunu isteyecekler senden peki. Elif, Elif isteyeceğim dememiştim. ben evet. Tamam. Taşlar buldum, sen bulma. Tut o martıyı kanadından köpük olalım. Bir olalım dudaklarımı asarımaya. Deniz taşları, gök taşları, çakıl taşları. Un ufak olur, dağılır, kapanır kapı. Kitap elif dedi, yer duydu. Gözlerin gibidir şimdi deniz, biz uzağız. Ateş düştü, gök yandı. Çok şey var sandık, tuzak. Su var içeriz, hava var çekeriz, toprak var geçeriz, başka ne var? Hiçbir şey yok sandık. Değil mi ki bu da tuzak? Su geçer, hava geçer içimizden. Toprak durur, biz varız. Bu birinci bölümüydü. Bunun bir ikinci bölümü, üçüncü bölümü, sekiz bölümü kadar gidiyor evet. bu böyle. Peki, ee, şiir yazmanın... Hani insanlar böyle başlarken ne var ki ben de yazarım diye başlıyorlar da zor olduğunu biliyoruz işte sen Şükrü başla çalıştığını söylüyorsun Hı. o aralardan e, dediğin haliyle çapak temizlenme olayı. E, bu duyguları bir araya getirmek de aslında çok e, kolay değil. Her ne kadar ben de yazarım ben de yaparım mantığı olsa da insanlarda kolay değil. Seni e, hani hayatın bütününden az önce bahsettiğimizde pek çok şey e, beni tamamladı dedin de e, şiire yönlendiren tam olarak ne oldu? Ee, ya yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şiir hep vardı benim için. Belki müzikten önce vardı garip hı hı. bir şekilde. Yani e, biraz babamın da bunda e, payı vardır. Babam çünkü Baba... şiir seven bir e, insandı ve bana çocukken şiirler okurdu. E, o bende tabii çok belirleyici oldu. E, sonrasında güzel insanlarla da karşılaştım. Bunları bir şans olarak düşünüyorum. Karşıma şiir seven insanlar çıktı. E, ben de şiiri çok sevdim ve... E, Okumak, şiir okumak en büyük okul aslında. Çok şiir okuduğum için de e, yazmayı da denedim hep. Kimleri okuyorsun mesela? E, Birçok şair Şükür var. Şükherbaş, Cemal Süreya onları biliyoruz ya, ikinci artık. Yeni, i̇kinci yeni çok e, okuyorum ama ben çıkan bütün şairleri takip etmeye çalışıyorum. Yani yeni şu anda yazan arkadaşlarımı takip ediyorum. Mutlaka ne çıktıysa bakıyorum ve onların yazdıklarını mutlaka okuyorum. Ve tabii ki Türk şiir geleneğinden de... E, Beslendim ve beslenmeye de devam ediyorum. Dünya şiirini tabii ki çevir Maalesef yabancı dilim olmadığı için maalesef. çevirileriyle çevirilerini okuyorum ama çok iyi çevirilerde var. E, dünya şiirinde, Türk şiirinde mümkün olduğu kadar e, takip etmeye çalışırım. Ama tabii ki her şairin olduğu gibi benim de çok sevdiğim şairler var. İlhan Berk mesela bunların başında geliyor. Hı hı. Benim için en sevdiğim şairlerden bir tanesidir. E, Gülten Akın e, yine öyle. E, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar. E, Şükrer Baş ee, ve daha bir çok şair var şu an ismin hatırlayamadığım. Peki. İzlemekten keyif alı. Lale Müldür çok severim. Bu yeni kuşak falan dedin de gerçi <gülüyor> hani benim zikredeceğim e, kişi çok da yeni kuşak sayılmaz sevgili Suna yakın birkaç noktada sanki ondan da bir şeyler var gibi geldi bana onun çünkü bir tarzı bir tavrı var böyle son cümle son vurucu nokta ee, benzer bir şey sende de var gibi bir esinlenme var hiç mı düşünmedim bunu şimdiye kadar yani Suna yakın çok severim çok sevdiğim de bir dostumdur ee, ama e, hani bunu şu ana kadar hiç düşünmedim gerçekten <gülüyor> böyle bir benzerlik var mı mutlaka yok o, e... ben bir iki noktada gördüm zaten olabilir <gülüyor> çünkü dedim gibi bundan kaçınmıyorum da korkmuyorum da. Çünkü dediğim gibi biz zaten yani herkes kendinden önce şiir yazanlardan hı -hı, besleniyor. Hı -hı. Hatta kendi döneminde de yazanlardan da besleniyor. Her şairin öğretmeni bir başka şair bence. O yüzden varsa da ne mutlu bana. Mutlaka bir şeyler öğrenmişimdir onlardan. Peki. Ee, tabii senin müzisyen tarafından bahsettik biz az evvel. Ben bugün program içinde senin şarkılarını dinletmeyi arzu ediyorum. Ee, ama önce istersen senin bir besten olan İlkaya Kaya'nın da son albümünde yorumladığı evet. bir çalışma var. Ee, onunla devam edelim. Ee, bir Özlem'in iz düşümü. İz düşümü. Ee, bu başka bir şair'e ait. Şükre Erbaş'ın. Ee, beste sana ait. Bestesi bana ait evet. Peki hep beraber dinleyelim İlkaya Kaya'nın son albümünden sizlerle buluşturacağız. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. Radyo Havan'dasınız. Hasperli dinliyorsunuz. Bir tanım, İlkay Akkaya bizimle beraberdi. Çok da güzel bir şarkıyı son albümünden sizlerle buluşturduk. Bir Özlem'in iz düşümü. müzikte çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ee, ama senin böyle gelen bir yapım var. Duygusal bir tarafın. En hareketli şarkım bile hakikaten insan dinlediğinde böyle bir hüzün havasını hissediyor minor ki. Minör oldu mu düşünüyorum ben. Yani öyle öyle bir tarafım var evet. Anlamı yani ne? Eyle... Minör mesela. Ben ee... müzik, müzik adamı ee... değilim aslında ondan bilmiyorum. Ee... Ee, ya yani Minör tonlar daha hüzünlü tonlardır. Hı -hı. Majör olanlar eğlenceli tonlardır müzikte. Benim hayatım daha çok minöre daha yakın. Ama son yıllarda çok eğlenceli yanlarımı keşfetmeye başladım. Değişiyorum galiba. Bunu hissediyorum mesela ve... Yani Minör majör ee, olacağını. Ee, <gülüyor> evet yani iki taraf iki tarafta var sanıyorum ben de. Ama dediğim gibi e, majör yanlarımı henüz keşfediyorum ben. Bundan da çok mutluyum. Galiba insan biraz yaş aldıkça da e, majör yanlarını hissetmeye. Ya da bunları, evet, bunları yaşamalıyım demeye başlıyor. Eyvahlar olsun Ama... yaşlılık sendromu bunlar biliyorsun değil mi? <gülüyor> Yani e, yaş almak diye bir <gülüyor> zaman e, güzel bir şey ama yani bundan son zamanlar evet daha daha keyifli bir hayatım olduğunu düşünüyorum mesela e, bir şeyleri insan biraz daha sindiriyor belki işte ilk e, 20'li yaşların ilk başları biraz daha kargaşa içerisinde e, geçiyor en azından Hı -hı. benim için öyle oldu daha çok arayışın yoğun olduğu dönemlerde. Geçiş dönemi zaten hakikaten bütün gençler için aynı sorunlarla e, cebelleşiyor ama biraz daha böyle kendini bilen kendini e, ispatlamak isteyen... ...ya da ben de bir şeyleri yapabilirim... E, ...konusunda... E, ...kendini... ...en azından topluma kabullendirmeye çalışan... ...gençlerde bu dönem biraz daha ağır geçiyor gibi... ...bence o kaosun olması da lazım... ...kesinlikle... ...yani o, o karmaşa, çünkü. o böyle iç sıkıntısı... ...olmadığı zaman yaratıcılık olmuyor bence... ...ben hayatımın her döneminde... ...öyle bir baskı üzerimde hissettim... Hı hı. E, ...bazı dönemlerde daha az... ...bazı dönemlerde daha yoğun ama... E, ya ...şu anda da var... Ee, bir yandan ilk kitap heyecanı var <gülüyor> ee, ama bir yandan da işte yapmam gerekenlerin, e, yapmayı istediklerimin e, heyecanı, biraz onun baskısı, e, zaman kavramı onunla ilgili olarak hayatımı sanıyorum yaşadığım sürece de var olacak. Beni ben yapan şeylerden birinin bu olduğunu fark ettim ve rahatladım ben galiba. Peki bu bunların şiirine yansıması nasıl oluyor? Yani sadece şairlerden beslenerek bir şeyler Hı -hı. çıkmadı. Senin kendi hayatın da var. ...yaşadığın bir nokta, bir hayat... ...ya bununla ilgili aslında ben hani şöyle düşünüyorum... E, ...hatta bu sabah... E, ...Bülent Usta'yla da beraberdik... ...o da e, biliyorsunuz bir günde de... E, hı hı. ...yazarlık yapıyor aynı zamanda... E, ...o şöyle bir dinliyorsa da... ...selamlarımı gönderiyorum kendisine... E, ...şöyle bir cümle kurdu... ...yani e, %99'u e, çalışmak... ...ve o %1'i yetenek... E, ...çok inanıyorum onun söylediğine... E, Evet yeteneğe inanıyorum yani insanın genleriyle getirdiği bir şey mutlaka var. Ama geri kalanı sanıyorum çalışmakla ilgili bir şey. Yani ne kadar zaman ayırdığınızla ne kadar onunla gezdiğinizle ilgili bir şey. Çünkü ben mesela hiçbir zaman masa başında şiir yazmadım. Şiire çok çalışıyorum ama bunu masa başında olmuyor. Yani bir dizeyle çok uzun günler aylar gezdiğim olabiliyor benim. Ve bir gün bir yerde o dize şiir oluyor. Ediyorsun. Ben bir de hep içimden konuşarak yazarım. Yani bir dizeyi yazdığımda diğer dizeyle beraber tekrar e, onu tekrar tekrar okurum. E, biraz müzikle işte ilgili olmamın da bunda etkisi var. Çünkü resime çok inanıyorum. Şiirin içerisindeki müziğe çok inanıyorum. Kendi şiirime de bunun yoğun olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, okunabildiğini düşünüyorum. En azından ben okurken kendim <gülüyor> hissettiğim e, böyle bir şey var. Bu da işte e, sü sürekli e, tekrarlayarak yazmamla ilgili bir şey olabilir. E, böyle... <gülüyor> Not alma huyum var mıdır? Genelde şeydir şiir yazanlar ya da kitap hazırlayanlar sürekli yanlarında bir not kağıdı, bir kalem bulundururlar. Mutlaka. Yani bir not defterim her zaman var. Okuduğum bir şey de olabilir bu. Gördüğüm bir şey de olabilir. Bir Cuma Yaşadığım bile. bir şey de olabilir. Onu mutlaka kenara yazarım. O anda çok anlamsız gözükebilir ama bir dizenin çok temel taşı bir şey olabiliyor sonra ya da bir şiirin en önemli dizesi olabiliyor. Bununla ilgili bir anım var mesela. Burada da var. Bir gün çok çok, söylemekten çekeyim çok mutsuz olduğum bir anda böyle ben çok sahile giderim işte çay içerim oturup denize bakarım falan öyle bir anda e, küçük bir çocuk geldi e, çocuklarla çocukları da çok sevdiğim için onlarla sohbet etmeyi de çok seviyorum e, yanımdan gitmesin diye kağıt kalemlerimi ona verdim hani bir şeyler çizsin falan diye e, halkalar çizmeye başladı e, bunlar ne dedim kurbağa dedi eee <gülüyor> çok mutlu eden bir şey tabi ya birden duygulandım mesela gözlerim doldu ve o mesela bir dizemde var bir çocuğun halkalarla anlatması kurbağayı diye geçer onu hemen yazdım oraya ee, onun yaptığı o kurbağaların altına <gülüyor> yazdım hatta o bir dize olarak kaldı bende çok da hoş bir an hiç unutamadığım bir şeydir ee, evet Böyle. Tabii e, aynı zamanda şairlerin de senin üzerinde az önce saydığın pek çok isim vardı onlardan bir tanesi de Gülten Akın e, İçinde diye bir şiir var şu an elimde evet. e, Onun mesela son iki satırı e, şey, Gülten Akın'ın şiirinden alınmış görünüyor Götürün verin neyiniz varsa değerli kim ki büyümüş sağlam sevgiler içinde e, Bu dizeler de sana bir şeyler katmış gibi görünüyor Kesinlikle öyle yani dediğim gibi hani Çok sevdiğim e, Haydar Ergül'ün de var e, hı hı. incesin bir yaraya sarmak istemem seni Sen kendine küsersen belki ben de küserim Eee Heyecan şiirinde oldu. Evet yani istem dışı olarak onlar oraya geldiler. Yani ben hı hı. özellikle Haydar Ergülen'in ya da Gülten Akın'ın şu dizesinde buraya yerleştirmeliyim gibi değil. Ee, bir anda kendi yazdığım e, dizelerin sonunda onları çok yakıştırdım, çok içselleştirdim. Ee, Dediğim gibi bu şiirde de Gülten Akın'ın iki dizesi eşlik etti benim dizelerime. Benim için çok büyük bir onur Gülten Akın. Bence Türk şiirinin en önemli Kesinlikle. kadın şairlerinden bir tanesi. Kesinlikle. İznin olur mu? Şurada hızla diye bir şehrim var. Az önce böyle üzerinden Diyarım. bir geçtim. Çok Oo, hoşuma da gitti. Senin de iznin varsa dinleyicilerimizle Rica paylaşalım. Rica bir keyif benim için. Perdeler açık olsa da kapalı pencereler. Acı böyle birikir. Kuşkusuz acı her yerde acı. Yalnızlık her yerde yalnızlık. boyuyor bedenimi üçgen. Dilim sıkılıyor ağzımda. Senden istiyorum. Su istiyorum. Yokuştan iniyoruz ya da kayıyoruz hızla. Onlar yaratmakta taze bedenleriyle. Biz düşmüşüz içine dünyanın. Ölüm her yerde ölüm. Çok güzel okudun çok teşekkür ederim. Ya yok yani ben çok güzel okudumdan da şiir çok güzeldi. <gülüyor> şiir çok güzel. Ben çok teşekkür Sağ sen okurken. Teşekkür ediyorum. Ee, buna benzer pek çok şiir var tabi ben e, aslında bunlardan da örnekler sunmayı istiyorum senin sesinden hatta e, senin istediğin bir şey varsa bir şiir şey varsa bir de senden dinleyelim. Sonra da bir müzik arası daha verelim senin şarkılarından bir tanesiyle. Düş. Olur. Akıl hiçtir yalnızlığında, eşyayı delirtip soracağım soyumu, kayalıklar arkasında nedensiz bir su olamaz mıyım? Bir gül şaşmaz mı diğerine, gül gül müdür sadece, akıp giden bir ırmak zamansız olamaz mıyım? Bu karmaşa günler arka arkaya, karşı çıktığım o değil ne diyorsam kendime... ...üçüncü bir olasılık olamaz mıyım? <gülüyor> Çok güzel bu da. Ee, ama inceden bir şey var sanki burada. Bir sistem, bir e, sızlanma. Yani şey midir hani... E, ...tabii hayat her zaman... ...insana bir şeyleri doğurtur. O, orası öyledir de. E, duygusal taraftan bakınca da... ...insan ne bileyim hani... ...sevda girer, sevda gider. Hı -hı. Sevda gelir, sevda büyür. E, mesela burada böyle bir şey midir? Ben... Yani şiiri dinlerken bir anda kafanıza şekillendiremiyorsunuz ama. Yani ben kendi şiirlerimde çok fazla tabii ki içerisinde ben de varım ama ya hissettiğim ve hayatta anlamlandırmaya çalıştığım her şeyin olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar neler her şey. Nesneler de bunun içerisinde ki işte İlhan Berk'in mesela nesnelere bakışı benim hayatımda çok... Beni çok etkilemiş şeylerden bir tanesidir. Ee, ben de nesnelere e, onun gibi bakmaya çalışıyorum. Ve e, hayatımda işte hayvanların çok büyük yeri var mesela. E, insan ilişkilerinde başka türlü bakmaya çalışıyorum. Bunları anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve hepsi bir şekilde şiirime sızıyor. Dediğim gibi çok düşüne, düşünmekten çok sezgiyle yazdığımı e, düşünüyorum tabii ki. Çünkü şiirde e, yani ne sadece anlam ne de sadece dil e, yeterli değil... Ee, ...sadece dil olsaydı... ...sadeceki sözcük oyunları gibi olurdu... ...sadece anlam olsaydı da hani günlük gibi falan bir şey olurdu hı hı. herhalde... ...her ikisi olduğunu düşünmüyorum... Ee öyle bilmiyorum cevap verebildim mi sonra dağıldım galiba <gülüyor> arada bir yerde ama ben e, bu arada kitabın ismine takıldım hmm. kedi mevsimi az önce aslında başlarken söyledik e, sen şimdi şeyi söyleyince tekrar aklıma geldi e, dostlarım hayvandırım var dedin hmm. Hmm, hayvanlar derken şimdi kedi mevsimi de kitabın ismi evet. bir bağlantı ee, var mı ya şey var tabii ki burada öznel bir şey var evet belki en azından kitabın adında var kedilere inanılmaz bir düşkünlüğüm var e, aslında belki de e, birçok e, yazar çizen insanın da böyle bir düşkünlüğü olduğunu görüyorum. Keyif ve de görüyorum bunu. Mesela İlkay'ın da öyledir. Onun da dokuz tane kedisi vardır bilmeyenlerle paylaşayım burada. Ee, benim de bir kedim var. Benim bir böyle tane. Bu arada İlkay, İlkayak kayıdan bahsediyoruz. Ee, ama tabii kedi mevsimi neden koydum? Bir e, kitabımı kedime de ithaf ettim bu arada. Hı hı. Ee, kedimin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ee, ben her insanın bir mevsimde yaşadığına inanırım. Hani bazen deriz ya türkülerimizde falan da geçer. Ee, yazımı kışa çevirdin der mesela. Hani bazen insanlar yaz, yazdadırlar hayatlarında. Bazen kışı yaşarlar gerçekten. Ee, ben uzun zamandır kendimi hep böyle bu mevsimler hiçbirinde değil de bir kedi mevsiminde gibi hissettim. Zaman sanki insanların yaşadığı zaman değil. benim. ...zamanın başkaymış gibi. Ee, buna benzer... ...bir sürü duygu hali aslında. Bu yaşadığım mevsimde de Kedi Mevsimi adını koydum. Çünkü bu zamanı kedimle, şerbetle paylaştım hep. Şerbet evet, ismi? Evet, ismi şerbet. Benimkinin de Pamuk. Efendim tanıştıralım. <gülüyor> düğünü, çok memnun olurum. Tanışmaktan. Ben daha yeni olur. yeni başladım ama yalnız bu hayvan sevgisi tabi ee, her zaman vardı ama var, bir şeydir yani onu ben paylaşmak isterim. Ee, o bir başladı mı? Eee bence kedilerde biraz daha fazla bu e, inanılmaz hızlı artan bir duyguya dönüşüyor bir süre sonra. Benim için öyle. Ben kedimi çok seviyorum. E, ama sadece kendi kedimi değil tabii ki bütün kedileri büyük bir hayranlıkla bakmaya başladım. ki biraz huysuz yalnız. Hiç önemli değil. Ya, o tırmalıyor, ısırıyor falan. Gerçi acıtmıyor. Hani can acıtmadan <gülüyor> yapıyor bu. Işi çok güzel hayvanlar ben dünyanın en özel yaratıkları olduğunu düşünüyorum bir de eee benim için çok e, kedilerin hayatında çok önemli bir yeri var hı hı. E, Kitabımın adında Kedi Mevsimi olması beni mutlu ediyor Böyle bir yanında var Ama dediğim gibi sadece kedilerle alakalı değil Benim e, yaşadığım işte bana şiir yazdıran, şarkı söyleten Bir mevsim hali var Bir ruh halim var O mevsimde kedi mevsimi çok yakıştı gibi geldi Bir isim bulmam gerekirse Evet bu kedi mevsimi dedim benim yaşadığım Dediğim gibi gecesi başka sanki Gündüzü başka hı hı. E, O şarkı söylerken yaşadığınız duygu başka Şiir yazarken başka, çok sevdiğiniz bir şairden bir dizi okurken başka ve bunların hepsi biraz perdelerin arkasında sizi gönderiyorsa. Kenazdan benim yaşadığım ruh hali böyle bir şeydi. Bir şeyleri biraz başka bir yerden bakmak, dışına çıkıp olaylara bakmak gibi. Herkes herhalde böyle bir duygu yaşar sık sık. Yani sadece bana has bir şey de değil. Yetim. Hani biraz e, olayların dışına çıkıp böyle hani kendine dışarıdan de dışarıdan bakmak. bakmak gibi. Öyle baktığımda böyle güzel olduğunu düşündüğüm bir isim koydum bu hale. Belki birçok insan da hani bu Kedi mevsiminin ismini sevecek kendileri de. Ben kendi mi varandım <gülüyor> <beğendim>, bilmiyorum. <gülüyor> Peki e, biz yine o zaman müzikal tarafına dönelim. Hatta e, kitapla ilgili e, söyleyecek pek çok şey var aslında. E, yine bunlar üzerine konuşurken müzikal hı tarafından da keman çalıyorsun. Biraz evet. ondan bahsetmeyi istiyorum. Besteler yapıyorsun. Şarkılarım var. E, bilinen şarkılarım var. E, film müziklerinde şarkılar seslendiriyorsun. Evet. Bunları da konuşacağız. E, ama istersen sen hatta senin seçtiğin bir şey varsa onu dinletelim. E, film müzikleri Demişken hı hı. E, Mutluluğun e, film müziklerini seslendirmiştim Oradan Yüce Dağlar Başında Mıyı dinleyebiliriz Zülfü Livaneli'nin Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı Mutluluk filmiydi Abdullah ee, Oğuz'un yönetmenliğini pardon. yaptığı ee, Zülfü Livaneli'nin kitabından evet. Senaryolaştırılan hı hı. Ben e, yanlış Müzikle, yaptım Müzikleri de Livaneli'ye ait Evet Özgün Amal oynamıştı değil mi? Evet, Murat Han, Özgün Hı -hı. Amal, Talat Bulut oynamıştı. Çok da güzel bir filmdi. Evet, evet, evet. kesinlikle töreyi çok iyi işlemişlerdi. Evet. Peki, e, hep beraber Mehtap Meral yorumuyla dinleyeceğiz arkadaşlar. Evet. E, Mutluluk Film Müzikleri Arş e, albümünden sizlerle buluşturacağız. Yüce Dağlar başında mı, Zemheri'nin kışında mı? Evet. Şu Gönlümün Bir Umudu... Gözlerimin Yaşında Yaşında mı? Peki. Hava Hiçbir şeye inanmıyorum Hiçbirinize Ne çok Zaman harcadım Her birinize Gelir Benim yalnızlığım Yıllar yıllar Öncesinden Korkmadım mı her zaman annemin ölmesinden Sürer benim yalnızlığım yıllar yıllar sonrasına Kim dönmek istemez ömrünün bahar aylarına Yavaş yavaş yavaş bitecek bu ömürü Göreceksin daha kimse Bu ömürü göreceksin daha kimleri sevecek Bu gönül bil ki kim sevsen Bir yarını saracağım ama unutma bir yarada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 Bitecek bu ömürü göreceksin daha kimleri sevecek bu gönül bil ki kimi sevsen bir yaranız var ama unutma bir yarada son sevdiğin açacak yavaş yavaş yavaş, yavaş bitecek, bitecek bu ömürü göreceksin daha kimleri ecek o FM Haber Haldesiniz. Radyo Havanda Asyal programı devam ediyor ve bugün konuğumuz sevgili Mehtap Meral. Mehtap Meral'le Kedi Mevsimi ismini vermiş olduğu şiir kitabına dair konuşuyoruz. Aslında programa başlarken söylemiştik. Onun çok yönlü bir tarafı var. Bir tarafı çok yönlü, bir tarafı yani cümle çok dar oldu. E, çok yönlü tarafları var. Çünkü e, şiir yazmasının ya da şairliğinin yanı sıra e, bir müzik insanı aynı zamanda e, keman çalıyor. Eee aslında on parman on marifet beste yapıyor, o söz yazıyor, Kesinlikle şiirin yanında ederim. söz yazıyor ve benim en sevdiğim şarkısı Yalnız Yıllar. <gülüyor> <gülüyor> Henüz piyasaya çıkmamış bir şarkı ya da sadece işte bizim gibi böyle müzikle evet. ilgilenenlerin belki takip ettiği bir şarkı. Siz çok teşekkür ediyorum. Yani demin söylediğim gibi aslında insanın güzel dostlarının olması belki hayattaki en büyük zenginliği. Demin hani programı başlamadan daha dinleyenlerimiz duymadı ama sana söylediğim gibi bu ara onun keyfi. Yaşıyorum. Ne güzel ki diyorum hani insan biriktirmek e, o dostluğu biriktirmek çok kıymetli insanın hayatında e, sizler yaptığım şeyleri sahiplendiniz aslında belki hani kimse duymadan daha e, ben işte sana gönderdim belki işte hı hı. sen bir arkadaşınla paylaştın o insanlar bunu sevdiler bu çok güzel bir duygu benim için de öyle eee bir şeyler olduğunda yani daha geniş kitlelere sesimi duyurduğumda da... Ee, ...biliyorum ki bu buralardan başlayan bir şey aslında. Yani ben bunun mutluluğunu sizler sağ olun ve bana yaşattınız. Yani radyolarda çaldınız o şarkımı mesela. Tabii canım. Bu benim için çok güzeldi. Ben büyük keyif alarak çaldım. Çünkü benim son zamanlarda hakikaten... Ee... Zuhal Olcay tadında dinlediğim evet, Ender şarkılardan bir tanesi Çok sevdiğim bir, bir şarkıcı Zuhal Biliyorum Olcay dedi. zaten o da, o da benim yani Benim şarkıcılığımda çok önemli bir yeri vardır Ben her şeyin taklitle başladığına inanırım e, herkes bir şeylere başlarken işte okuyarak e, Gide, onun gibi söylemeye çalışarak fırça e, bir şarkı söyleyerek tabii tabii, belki biraz onun edasını taklit ederek <gülüyor> e, neyini beğeniyorsunuz sizi etkileyen şey neyse çünkü herkes bir şeyden etkileniyor hı -hı. herkes için farklı e, dediğim gibi İlhan Berk'in beni etkileyen Aa. yanı başka başka bir özelliğidir bir başkası İlhan Berk başka bir şey bulur e, benim şarkıcılığımı çok büyük katkıları olmuştur böyle sevdiğim birçok isim var Zohar Olcay'da bunların başında geliyor hı hı Peki e, tabi keman var e, işin içinde. Ben seninle tanıştığımda sarı gelini bana çalmıştın evet. e, kemanla. E, Müzik, şu... e, Müzik eğitimi bölümü <gülüyor> var mı <gülüyor> üniversitesi? Keman o yıllarda başladı. Yani okula başladıktan sonra bir ana dal seçmeniz gerekiyor. Ben kemanı hep çok sevdim. E, ve... Andal olarak da keman seçtim ve keman bölümü mezunuyum Marmara Üniversitesi. Hı hı. Ee, onun yanında e, sürekli şan dersleri alarak şarkıcılığımı geliştirmeye çalıştım. E, şu anda da Ada müzikle plak anlaşmamı yaptım. Yaptın mı? Evet. Aa, süper. Tamam. Ee, Yalnız yılları artık dinleyeceğiz demek Evet. Var, bir, Güzel. E, söylemeyelim. Albüm çok bir konsept albüm olacak tabii. E, yani artık çünkü müzik sektörünün bulunduğu durum e, aşikar ortada. O yüzden artık başka şeyler yapmanın gerekliliği de. Ee, söz konusu ee, bir e, özel bir çalışma olacak ee, bir konsepte olacak ve aranjörüm de başlayacak. süper. Ee, çalışmaya başladık. Ee, tahmin ediyorum Ekim gibi müzik marketlerde olacak. Ekim gibi. Evet. O zaman şu an bir e, aşama var yani bir bir şeyi başladığımız şeyler başladık, oldu. Tabii. Başladık şarkılarımızı seçtik, hı hı. repertuarımız hazır. E, Nisan ayı itibariyle e, Gürol'la beraber düzenlemeler ve işte e, albüm okumaları, kayıtlar vesaire başlayacak. Tahmin ediyorum yaz ortalarında bitecek. Ekim gibi de, e, Eylül-Ekim gibi de. Genelde yazın çıkmaz mı albümler? Yaz e başlar falan. Benim albümüm bir tango albümü olacak. Ağırlıklı olarak tangolardan hı. oluşan bir albüm olacak. Ben e, sonbahar albüm olmasını tercih ettim. Bu tabi ee, senin hı. kendi tango bestelerin de var. Tabi benim bestelerim de var. Hı hı. Dünyaca ünlü şarkıcıların seslendirdiği ve aslında hepimizin bildiği şarkılara da Türkçe sözler yazdım. Hı, evet güzel. onlar da içerisinde olacak. Gürol Arbaş muhteşem bir müzisyen zaten. Benim hayatım mucizi olacağıdan zaten dinleyenler bilirler. Oradaki birçok düzenlemede Gürol Arbaş hı hı. bağırbaşındır. Hı hı. Köpler albümünü takip edenler bil. Hı hı. Yine onun bas şarkılarını dinlemiş olanlar mutlaka vardır. Bunlar e, çok özel albümler gerçekten. E, Arşivlik yani, albümler. Kesinlikle öyle. Ancak. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir onur. E, tanıdığım günden beri kendimi yap, yapacağımız iş inancım da daha <gülüyor> çok arttı gerçekten. Çünkü onun bu işin arkasında olması işin e, benim için iyi olacağına dair çok büyük bir artı, çok büyük bir heyecan. Ee, ...iyi ki çalışıyorum onunla çok mutluyum ben, ben de... şey düşünüyorum aslında... ...yani müzikal anlamda bir şeyler yapıyorsunuz ...ya da bir şeyleri yapıyorsanız... ...çok fazla insana ulaşmasını isteyebilirsiniz... ...bu çok güzel... ...ama hakikaten onu anlayabilecek insanlara ulaşmış olması önemli... ...bu tabii Gürol Ağarbaş, Zuhal Olcay gibi isimleri de... ...saydıktan sonra senin için de aynı... ...yol gibi görünüyor benim açımdan... ...yani... Evet, Mehtap Meral bir albüm yapmalı ki ben kuşkusuz o albümden etkileneceğimi biliyorum. Şu anda biliyorum. Piyasaya çıktığında da ne Teşekkür olacağını ederim. az çok tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bu albümü de bir de... E... Dinledikten sonra anlayacak insanların olması e, Hı -hı. bence önemli. E, bizim tabii şu andaki müzik e, piyasasını az çok biliyorsun. Tamamen böyle arabesk bir e sardı. Türkülerine, Türküler gitti. Türkü diye arabesk dinlemeye başladı evet, insanlar. Evet maalesef öyle ama hani ben umutsuz muyum? Hayır hiçbir zaman umutsuz olmadım. Çünkü dediğim gibi yani umutsuz olsaydık bu işi çoktan bırakmış Hı -hı. olmamız gerekirdi. E, yıllardır e, işte Bırakmamak arkadaşız. Işte. Yıllardır arkadaşız ve işte görüyorsun sen de bizde müzik piyasının içerisinde insanlar. Sen radyoculuk yap Bizim içinde aslında tam merkezde hı hı. E, duruyoruz. E, sektör gerçekten zor günler geçiriyor. Yani işin kalitesini falan bir kenara bırakmak lazım. E, Tabi korsan işte internet ortamındaki bütün bu gelişmeler falan gerçekten sektörü e, bitirme noktasında getirdi. Ama çok güzel e, gelişmeler var. Ben biraz bunun olumlu olduğunu bile düşünüyorum çünkü eskiden insanlar albüm yaparak para kazanmayı hayal ederken artık bundan para kazanamayacaklarını fark ettiler ve iş gerçek <gülüyor> müzisyenlere kaldı çünkü biz hiçbir Aynen. zaman bu işi para için yapmadık biz yaşamak için gerçekten yani ben niçin e, şarkı söylüyorum böyle yaşamayı sevdiğim için benim için nefes almak gibi olduğu için gerçekten şarkı söylüyorum benim başka türlü yaşama şansım yok dediğimde bana ne demek yaşamanın kendisi çok güzel e, diyen arkadaşlarım oldu verdiğim cevap şu oldu yaşamak benim için şarkı söylemek demek şiir okumak demek şiir yazmak demek e, sanatla iş değer bir şey. Yapmak zorunda olduğum için yapıyorum. Böyle yaşayacağımı biliyorum. E, bunun bir karşılığı da zamanla olacaktır. Yani biz çok çabuk sonuçlarda beklemedik hiçbir zaman. E, i̇şte kitabımı benim almak benim için, işte bunu paylaşmak çok güzel bir duygu. Zamanla taşların yerine oturacağını düşünüyorum ben. Peki bu o, kedi mevsiminin içinde e, beslenmiş şeyler vermiş şiirlerin? E, ya yani bir karar değil ama ben hiçbir zaman ya gel hep. E, kafamda iki ayrı mecra gibi yürüdü benim neden öyle oldu bunun üzerine çok düşünmedim ama şarkı sözü başka bir şey şiir başka bir şey gibi geldi bana hep biraz buna da inandım da galiba hani şu anda da sorguluyorum senle konuşurken çıktım da, da düşüneceğim ama öyle gibi yani ben şarkı sözü çalışıyorum ayrıca hı hı. çünkü orada e, neticede ezgiye oturması gereken sözler e, var ve o aslında daraltan bir şey yani sözü de daraltan bir şey bir yandan. Çünkü var olan ezgiye söz yazıyorsunuz ya da e, siz bir söz yazıyorsunuz ve o besteleniyor. Hı -hı. E, bir, bir kalıba sıkıştırılıyor aslında. Ne olursa olsun sıkıştırılıyor. Hı -hı. Anladım. O yüzden sözsüz müzik de mesela daha e, engin bir şey işte caz dinlediğimizde de başka bir şey e, enstrümantal müzik dediğimizde e, çok daha yoğun ezgilerle karşılaşabiliyoruz ama söz girdiğini ister istemez biraz küçülmek durumunda kalıyor. Daraltıyor tabii haliyle. E, ben şiirlerimin çok bestelenebilir olduğunu düşünmüyorum. Kendim de hiç denemedim. Hı hı. Bir gün biri dener mi bilmiyorum. <gülüyor> olabilir, belki evet, şimdi e, değil ama belki 50 yıl sonra evet, olabilir. Ama çünkü benim hep benim böyle oldu, <gülüyor> şu sürece kadar hep <gülüyor> böyle oldu. 50, 50 yıl, evet, 60 yıl sonra. Biraz oluyor. serbest çalıştığım için, günün yani gibi zor e, beslenebileceğini düşünüyorum. hani küçük prozodik açıdan çok uygun olmayacaktır. Herhalde. Ben geçen gün bir tradın bestlenmiş hali dinledim ya, çok şaşırdım. Ee, Mineral okudu bilirsin, onun bir tradı vardır. Ee, filmin ismini şu an hatırlamıyorum, adamın. ...ayısına geçer. Ben Yaşar Usta, Bülent Nişancı'nın bitirdiği var. Ee, onu bestelemişler ya. O o sözlerin tamamını bestelemişler. Ve şarkı yani bildiğin şarkı olmuş. Hani bildiğin tirat, bildiğin şarkı. Hı -hı. <gülüyor> Doğal olarak ben artık imkansız gibi görmüyorum yani bu, bu bile olabilir. Mutlaka. Yani çok iş besteciler var bir defa ve çok bu tabii benim açımdan yani ben belki işte müzikal anlamda baktığımda benim için şiir beslemek hep zor bir şey gibi durdu. Şükrü Erbaş'ın muhteşem şiirine dokundum. Bazen bunun şeyini bile yaşıyorum yani sorusunun acaba şiiri gerçekten yansıtabildim mi diye. Ee, ...benim için hep zor bir alan oldu yani... ...şiir bestelerini çok seviyorum... ...hani hı hı. şiiri çok sevdiğim için... ...böyle dinletiler de yaptım sen de haber dersin... Hı hı hı. ...yani yılda bir kez... E, ...Sakman'da şiir besteleri... ...Vedat Sakman'ın mekanında... Hı hı hı. ...şiir besteleri söyledim hep... ...bundan çok büyük keyif aldım... ...ama dediğim gibi yani iyi şiir bestesi... ...biraz e, maalesef... E, ...zor bulunuyor gibi geliyor bana... ...Evet aslında bunu da... E, ...yapan sanatçı kesimi biraz daha belli. İşte e, bahsettiğimiz şeyden çıkacak olursak, yola çıkacak olursak işte Zuhal Olcay var, Ezginin Günlüğü var. Evet. Bu işe hakikaten adam akıllı yapan çok nadir. Yani sayabileceğimiz sınırlı çok sınırlı. Hevalivaneli'nin çok başarılı olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii tabii. Yani, yani, yani onun dışında Sezen Aksu'nun mesela Deli Kızın Türküsü'nün çok başarılı bir beste olduğunu düşünüyorum. Kavak'ların çok başarılı Kavaklar bir beste o, olduğunu o, düşünüyorum o. mesela. Benim hayatımı anlam katan şarkılardan bir tanesidir Kavaklar'da. Benim için de öyle. Çok severim onu. Ya yani böyle çok özel besteler var. Ee, ama tabii bunun kötü örnekleri de var. O tabii. yüzden sadece şeyi biraz dikkatli olmak gerekiyormuş gibi geliyor. Ben dokunmadan önce ben çok korkuyorum bir şairin e, dizesine e, ...müzik yapmak benim için o yüzden hep çok zor gibi... ...kişisel bir şey yani ama çok başarılı isimler var kesinlikle. Peki bu şiir dinletilerinde tamamen... E, ...kendi bestelerini mi ortaya koyuyorsun? Yoksa e, genel... Bestelenmiş, bestelenmiş şiirleri okudum hep. Eli şey, Sezen Aksu'dan, evet. Ezgi'nin Günü'nü... ...Zuhal Olca, Yeni Türk'ü vesaire vesaire. Gibi. Evet çok keyifli bir repertuar oldu... ...çok dingin bir repertuar oldu. O senin en güzel tarafı şey... E, ...bir keman bir gitarla e, genelde oluyor... ...bir de olursa yan flüt Hı -hı. yanlış mı hatırlıyorum? E, yo, aslında son zamanlarda orkestra ile çalışıyorum Hı -hı. ben de... ...ama... E, çok, çok değişebiliyor yani hani o anlı bazen hani orkestra olsa bile bir şarkıyı tabii ki tek gitarla söyleyebiliyorum hı hı. o ya da tek bir udla bazen bir şarkıyı söylemek koca bir orkestrayı kullanmaktan çok daha etkileyici olabilir. Aynen öyle. Ee, hangi şarkıda ne hissettiğimle alakalı ben mesela işte çıplak sesi söylemeyi de çok severim mesela bazen böyle dinlemekten de çok keyif alırım şarkıları çok doğal gelir bana. Çok Beni de şey gelir. çok etkiler kemanla e, piyano ikisinin birlikte çalınmıyor olması çok güzel tabii. Aynen. peki yani sohbet böyle uzar gider aslında ee, son bir on dakikamız kalmış ben o arada bir şarkını daha dinleyicilerimize buluşturalım istiyorum ee, sonra da kita kedi mevsimine dair kitabına dair evet. son cümlelerimizi konuşup ondan sonra bitireceğiz senin söyleyeceğin bir şey var mı? şimdi çalınacak şarkı albümümde yer alacak şarkılardan bir tanesi son tango, tango. Evet, son tango. Ee, sözleri bana ait müziği de bana ait Dinleyelim. Bakalım, beğenecekler mi? <gülüyor> Efendim radyo havandasınız. Hasbihal programı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bugün Mehtap Meral konuğumuz. Hem şair kimliğini hem müzisyen kimliğini konuşuyoruz kendisiyle. Ve e, tabii müzisyen kimliği çerçevesinde de bize güzel bir tango seslendirecek şimdi. E, son tangoyu dinleyelim. Ardından biz de veda etmek üzere burada olacağız. Bir yere ayrılmayın geliyoruz. Ağetmeyi göze aldın mı beni? Yoksa hiç gitmeyeceğimi mi? inanıyorsun? Sürmez de öyle biter biliyorsun. Söyle özler misin beni? Gece sen uyurken anlatabilirim. Sen de sevdiğim şeyleri, sevmediğim şeyleri. Seni seven bir kadın bulacak mısın? Pişman olacak mısın? Ömür Varsın Kimse Olmasın Hayatında Sevişmeden De Yaşanır Biliyorsun Sonunu Görmüyor Musun Her Gün Yatağında Başka Bir Kadınla Ama Hep Kendinle Uyanıyorsun Dolmaz Böyle Boşluk Biliyorsun Kendini Sevmiyor Musun Sön sönü diye sönmem sigarayı küllüye teni tene bastırmak her gece her gece sön sönü diye sönmem sigarayı küllüye teni tene bastırmak her gece her gece Ha, sigarayı külliye, teni teni bastırmak. Ya aa, çok etkileyici sözler var içinde. Teşekkür ederim. Yani... Yani, şarkı sözlerini çok böyle konuşur gibi e, Hı -hı. yazmayı seviyorum. İşte burada da böyle hani bir aşk şarkısı aslında. Bir kadının e, beraber olduğu erkeği isyanı gibi düşünüp yazdım. Hı -hı. Hani, kaybetmeyi göze aldın mı beni? Yoksa hiç gitmeyeceğime mi inanıyorsun? Sürmez böyle biter biliyorsun. Söyle özler misin beni? Hı -hı. Falan ee... giden... Ama şey yok mudur hani ne bileyim şarkı sözlerinde ya da şiirlerde genelde biraz yaşanmışlık olur. Yani sadece bir şeyler böyle bir şeyler anımsattığı için yazılmaz. Hiç yaşanmışlık var mıdır e, senin şiirlerinde şarkı sözlerinde? Olmaz olur mu? Yani aslında... Birisi var ya da birisi yok demek çok yanlış olur. Benim yaşadıklarım da var. Hı hı. Dostlarımın yaşadıkları da var. Hayatta gördüklerim de var. Her şey var içerisinde. Yani bir hı hı. şekilde yaşarken çünkü biz sadece kendimizle yaşamıyoruz. Gördüğümüz şeyler, bizi etkileyen şeyler oluyor. Bir sürü şey var içerisinde. Tabii ki ben de varım. <gülüyor> Zaten şiirler senin nefesin, senin sesin. Peki şöyle baktığımda bu kitap içinde 61 tane şiir görüyorum. Ama bu 61 şiirin her biri farklı bölümler halinde de yazılmıştı az önce. Hı konuştuğumuz gibi e, Elif'in sekiz bölümü olduğunu söylemiştik Elif'in sekiz bölümünün bir tanesini daha e, senden alalım niye ben Elif diye ısrar ediyorum bilmiyorum ama senin böyle okuyup da hakikaten beni bir anda ifade edebilen bir şiirin olduğu için e, olduğunu düşünüyorum ikinci bölümü istersen dinleyelim senden Olur. beni gör ol demekle öl demek arasında ne fark var otobüsler geçiyor Puslu bir sabah ve yarın doğum günün. Kim demiş aşkı anlatmak için... ...büyük süslü sözlerin gerektiğini. İnsanlar yürür... ...dünya kalabalık, garip, ürkütücü. Hepsi bir başka zaman. Hepsi yanına gelmeye hazır. Soruyorum. Sonra... ...herkesin söyleyecek bir sözü var. Benim yapacak bir şeyim yok. Nasıl söylemeli herkesin... ...bir kez olacağını... ...bir gün olsun bulamayacağımızı dünyayı. Ben seni taştan çağırdım. <gülüyor> ...ben seni taştan çağırdım... ...son cümle... Ee, ...şimdi... ...bunda da bir yaşanmışlık hissediliyor... ...tabii... Ee, ...biraz daha sana dair bir şeyler var sanki... ...var aslında burada evet... Ee, ...yani kaybettiğim... ...bir arkadaşımın ardından yazdığım... E, ...şiirlerdir bu sekiz şiir... ...kaybettim derken... E, ...vefat eden bir arkadaşımın ardından çok kısa bir süre tanıdığım ama e, benim en yakın arkadaşımın nişanlısıydı onu kaybettik onun acısında çok yakından tanık oldum ve ortak oldum o çok etkiledi beni ondan sonra yazıldı ama dediğim gibi sadece bu şiirde e, o da yok Hani onun içerisinde kendi acılarım da var benim hayatım boyunca barışamadığım tek duygu belki ölüm kavramı oldu e, şiirlerime de çok sızdığını düşünüyorum istersem yani bu anlamda evet hani benim e, öznel tarihimdeki bu korku demeyelim ama bu barışamama hali ölümle ...o kaybetme korkusu... ...şiirlerimde yoğun olarak var diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, aslında ölüm duygusu... ...belki bir başlangıç noktasını da beraberine getiren Tabii bir şey. Çok uzun bir konu. Ben mesela bununla ilgili gerçekten saatlerce konuşabilirim. Çünkü çok kafa yorduğum ve aslında günümün hala bir bölümünü düşünmekle geçirdiğim bir duygu. Ama ben bütün bu şeylerin işte az önce bir başlangıç olarak düşünebiliriz gibi bütün bunların insanın kendini rahatlatmak için biraz söyledikleri cümleler gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet bir bilinmeyen bir şey var ve galiba ölerek, öleceğini bilerek yaşayan tek canlı türü de biziz. <gülüyor> Insanlar. E, bu acı da herhalde gerekli bize yani biraz büyümek için de işte üretmek için de aşık olmak için de e, ölüm gerekli herhalde. Dünyanın e, çarkı hani o kurulu çark üzerinde bize sıra gelişini bekliyoruz senin dediğin gibi de. Kesinlikle. Yani ölümü bilerek yaşıyoruz bir gün Öyle. öleceğimizi bilerek yaşıyoruz. Ve galiba e, aslında en çok üretimimizi sağlayan tarafı da bu. Biz de öleceğiz ama bizden öncekilerin de bu duyguyla yaşadığını ve bir müddet sonra bir şekilde aramızdan ayrıldığını biliyoruz. İşte Elif şiirindeki arkadaşın gibi. İsmi Elif miydi bu arada? Evet. <gülüyor> e, ya bu öyle bir şey ki bence bilip bilmeme hali gibi geliyor bana hep. Yani e, bu kadar iyi bildiğimiz ve bu kadar aslında yaşadığımız bir şey ölüm. Ama bunu biz her seferinde e, konuşurken bile unutmuş gibiyiz. Farkında mısın? Evet, Sanki evet. olmayacak gibi. E, ya da, ya da çok... şu an kendimize yakıştırılıyor. <gülüyor> ee, bir, <kere> bir sürü <gülüyor> şey var bunun içerisinde Dediğim gibi çok hayatın içerisinde tabii ki Bu da e, var olan bir şey Ama e, e, Zor bir konu yani Herhalde tarih boyunca da bir sürü insanın işte Ele aldığı, konuştuğu, üzerine yazdığı Falan bir şey e, O çaresizlik hali Ürettiriyor herhalde insana Peki. Benim okuduğum çok önemli isimler de var Bununla ilgili yazan Satre gördüm şiir kitabının arasında Evet. Hı -hı. Ee, onun işten geçti Hı -hı. E, romanını okuduktan sonra yazdığım e, bir şiir o. E, çok, sevi çok severek okuduğum bir romandı gerçekten. Hı -hı. E, ve o romandan etkilenerek yazdım bunu. Orada da hikayeyi okuyanlar bilirler. E, iki kişi, kişi ölür. <gülüyor> e, biri bir milistir, biri de işte bir... O milisin savaştığı adamın eşidir. Hı hı. E, diğer tarafta birbirlerini görürler ama e, sadece birbirlerini ölü olup olmadığını anlayamazlar o anda. Hı hı. E, nasıl anlayacağım diye sorar diğeri. E, en telaşlı olanları der canılar. Hani ölü olanlar daha telaşsız olanlar diye. E, tekrar dünyaya geri gönderir, gönderilirler aşık olduktan sonra birbirlerine. Ama bir şartla e, aşkların hiçbir şeyi karıştırmayacaklardır. E, tekrar yaşama hakkı verilmesin ama hı hı. onlar bunu başaramaz. Ee, ve tekrar ölmek durumunda kalırlar. İş işten geçti de böyle kısacık ama işte sinema filmi gibi tadında bir romandır. Çok severek okumuştum. Ondan sonra e, ondan etkilenerek yazdım bu şeridi. Peki. Aslında keşke zaman daha geniş olsa da böyle uzun uzun biraz daha sohbet edebilseydik sevgili mektup. Keşke başka mehtap. sefer inşallah. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet için. için benim için çok büyük bir keyif dedim gibi e, kitabımdan sonra ve konuk olarak katıldığım ilk radyo programıydı. Ben de çok keyif aldım. E, başka üretimlerle inşallah albümden sonra da tekrar e, sohbet ederiz. Ee, umarız şans getirir sana da dinleyenlere de iyi günler diliyorum sevgilerimi gönderiyorum herkese çok teşekkürler. Ee, madem iş işten geçiden bahsettik bununla bitirelim ee, iznin olursa yine ben okumak istiyorum çok alırım teşekkür ediyorum. Ben de bu arada veda edeyim artık. Ondan sonra bitecek çünkü programımız. Ee, Mehtap Meral bugün konuğumuzdu. Hasbihali dinlediniz. Radyo Havan'daydınız. Önümüzdeki hafta yine e, çok değer verdiğimiz güzel bir konuğumuz olacak arkadaşlar. E, o güne kadar. Biz şimdilik kendinize iyi bakmanızı dileyerek aranızdan ayrılacağız. İş işten Geçti isimli e, Sersin'in e, kitabından esinlenmiş şiirle. Ölüler gezer aramızda Daha kalabalık Dünya daha kalabalık Onlara akşam telaşlarından ayırt ederler dirileri Güneş de söner ellerinde da geçer içlerinden İnanıyorum kuğulara Şairler kadar Uzatıp boynumu aşka Kimin benimle alıp veremediği var? Tanrının mı? Konuşmuyorum onunla bu akşam Ayırmazdı ki canımı ...anlasaydı aşktan. hal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.